Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 25. ayet-i kerimesiyle Nisa suresinin 25. ayet tefsirimizi devam ettiriyoruz. Nisa suresi, Türkçe karşılığı Kadınlar suresi anlamına geliyor. Daha ziyade, evlilik, boşanma, kimlerle evlenilemeyeceği, evlenildiği takdirde neler yapılacağı konusu işlendiğinden dolayı, Nisa suresi ismi verilmiş. Bir kere Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin hadisleri bizi evliliğe teşvik etmektedir. Burada da Rabbim diyor ki: "Ve yastadır yasadere minrum paulen en yenkih al-muhsanat il-minati." Kim iffetli mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse Öyle ya hani bazı yerlerde mihirleri artırı veriyorlar, bazı yerlerde ki İslam'a uygun değildir, başlık parası istiyorlar. İslam'a uygun değildir başlık parası, ama mihir mutlaka verilecektir. Ama bir kısım insanlarımız mihri de çok fazla tutmaktadırlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın O çok değer verdiği kızı En sonuncu dört kızından en küçüğü Hazreti Fatıma radıyallahu anha Hazreti Ali ile evlendirildiğinde Hazreti Ali'nin ona vermiş olduğu mihir Bizim en fakirimizin istediğinden en az istediğinden daha azdır. Onun için, kızlarımızı Hz. Fatıma gibi değerlendirelim, Peygamberimin kızı bile böyle bir mihirle gitmişti diyelim, nikahları zorlaştırmayalım. Eğer buna gücünüz yetmezse diyor, iffetli mümine kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmezse, o zaman mümin cariyelerden alabilirsiniz. bilirsiniz. Vallahu alimu bi imanikum. İmanlarınızı Allah daha iyi bilmektedir. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Yani mümin olduktan sonra bir cariye sen ondan o senden farksız durumdadır. Fe ki hunne bi izni <Sessizlik> Onun ehli ailesinden izin alarak nikahlayınız. Ve atuhunne ucura bil maruf. Örfe uygun olarak mihirlerini veriniz. Muhsanatini gayremüsafihatin iffetli olanlarıyla evleniniz. Zinaya bulaşmış olanlarıyla değil. Gizli dost edinenlerle değil. Şimdi peki gizli bir zamanla gizli dost edilmiş, zamanla zina etmiş bir erkek veya kadınla evlenilir mi? E sevgili peygamberimiz bir hadis şerifinde ta ibu mine dembi kemenlade mle Yaptığı günaha tevbe edenler günah işlememiş gibidirler. Hani günümüzde mahkemeler Eski sicilini silerler arada bir, parlamentodan kanun çıkar ve denilir ki suçlar silinecektir. Adam cezasını çekmiş ama herhangi bir iş yapacağında on yıl sonra yine karşısına çıkıyor. Dinimizde böyle bir şey yok. Tevbe ettiği an o suçu işlememiş gibi kabul edilir. Cezası zaten çekilmiş bu dünyada ahiretteki cezasına gelince Allah celle celalü affedicidir. Fe iza ihsenna fe bi koruyacak olurlarsa onlarla evleniniz fe in ateyena bi fahişetin fe alehinne alel musanati alada cariye kadınlar da eğer zina edecek olurlarsa Onların cezası iffetli kadınların yapmış olduğu onlara uygulanacak cezanın yarısı kadardır. Nur suresinde 100 değnek denilmiş, cariyelere 50 değnek. Zalike limen haşiyel anete Günaha girmekten korkanlar için Allah Celle Celalühü bunu açıklayı verdiğini ifade ediyor. Ama ve entesbiru hayrun lekum sabrederseniz sizin için daha hayırlı olur Allahu gafurur rahim allah günahları örten ve de merhamet edendir diyor niye sabrederseniz her şeye sabrederseniz sizin için hayırlı olur böyle bir anlam çıktığı gibi cariye ile evlenmektense evlenmemek daha hayırlı olur anlamına da gelir. Yürüyülullahu liveyyineleküm ve yehdiyeküm sünenellezine min gablikum Allah size açıklamak istiyor, açıkladı. Ve sizden öncekilerin gittiği yolu size göstermek istiyor. Yani Hz. Adem'den Hz. İsa aleyhissalatu vesselama kadar Gelen bütün peygamberlerin yolu da bu. O yolu da bize öğretiyor. Daha ve yetubu aleyküm. Allah sizin tevbe ettiğiniz takdirde günahlarınızı affetmek istiyor. Allah her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor. Daha vallahu allahu en yetubu aleyküm. Allah tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Tevbe edin. وَيُرِيدُ اللَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَم۪يلُوا مَيْلًا عَظ۪يمًا Ama nefsinin istekleri doğrultusunda hareket edenler de sizin yoldan sapmanızı istiyor. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Günahtan vazgeçin tevbe edin istiyor ama Şehvetinin peşinde koşan kişilerde sizin de onlar gibi Allah'ın yolundan uzaklaşmanızı istiyor diyor Allah Celle Celas. Nefsimizin peşinden koşmadığımız gibi nefsinin peşinden gidenlerin de peşinden koşmayacağız. Allah'ın dedikleri doğrudur. ''Ona aykırı söyleyen kim olursa olsun, söyledikleri yanlıştır.'' diyeceksin. ''Yüriydullahu en yukhaffife ankum ve huligal <Sessizlik> insan za'ife.'' ''İnsan zayıf yaratılmıştır.'' Yani yaratan o, bizi o tarif ediyor. İnsan zayıf yaratılmıştır. O Allah Celle Celaluhu de sizin yükünüzü hafifletmek istiyor en büyük günahınız olsa, yeryüzünü dolduracak kadar günahınız olsa, yanan bir yürekle Allah Celle Celalühu'a dönerseniz, o sizin yükünüzü hafifletir. Rahmetiyle muamele ediverdim iş biter. Ya <gülüyor> eyhellezine amenu. Ey iman edenler, la tekulu emvalekum beynekum bil vad'i. ''Mallarınızı batıl yollarla yemeyiniz.'' diyor. Batıl yollar nedir? Başta hırsızlık yapmak, hortumculuk yapmak, gasp etmek, rüşvetle işleri halletme tarafına gitmek. Özetle size ait olmayan bir şeyi... Allah'ın kitabını Resulünün sünnetine uygun olmayan yoldan elde etmek. Bu yollarla mallarınızı yemeğiniz diyor Allah Celle Celaluhu. İlla entekûne ticâraten anterâvın minkûn. Ancak kendi aranızda rızaya dayalı olarak ticaretle yersiniz. Tabi ticaretinizde batıl yoldan olmayacak. Hani işki ticareti, uyuşturucu ticareti, domuz ticareti. Yani Rabbimin yasakladıkları olmayacak. Kumarhane işletmek suretiyle bu tür şeyler de olmayacak. وَلَا تَغْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. Burada savaş etmeyin anlamına da. İnsanlar haksız yere birbirlerinin... Malla, canlarına kast ediyorlar. Şu anda dünyanın her tarafında özellikle batılı devletlerin askerleri dünyayı sömürmek üzere üsler kuruyor ve malını vermeyen adamları sen teröristsin diye öldürüyor. Yani ülkesini savunan adama sen teröristsin. Baba sen benim ülkemde ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Denildiğinde demiyor kimse zaten. Dünya devletlerinin başkanları bu soruyu kimseye sormuyor. İntihar da etmeyin. Canınıza da kıymayın. وَلَا تَبْتُرُوا اَنْفُسَّكُمْ Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. İntihara da teşebbüs etmeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ biküm rahim'a Allah size karşı çok merhametlidir diyor. Allah Celle Celaluhu. Ama kim ve men yaf'al dâlike uduvanen ve zulmen? Kim bunları haddi aşarak, haksızlık yaparak bunları işlerse? Yani bir kısmının bazı insanlar var ki, rüşvet aracısı olarak ömrünü geçiriyor. Alanla veren arasında, adamın ağzı çok sıkıymış, rüşveti alan... Ona gönderiyor rüşveti verecek olanı. Çünkü kendisinin alması bir şekilde kayda geçebilir, görüntülenebilir. O rüşvetçi bir dükkanda oturmaktadır, bir yerde bulunmaktadır, bir kahvede durmaktadır belli değil. Bu tür rüşvet yapanlar, haram ticaret yapanlar, Bunları yapacak olursa bunu da haddi aşarak ve zulmederek yapılan iş zaten haddi aşmaktır, haksızlıktır. Fesefenuslihi ne ara onu biz cehenneme atarız diyor Rabbim. Ateşim için atıveriz. Ve kane de aniki an yesira bu da Allah celle celalıh çok kolaydır diyor Rabbim. İntejiteni bu kaba iramatun hün anhu fir Seyimönü Hilküm müdi KerEer siz büyük günahlardan sakınırsanız o yasaklanan yani Rabbim tarafından yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız biz de sizin küçük günahlarınızı affederiz. Ve sizi güzel bir yere yerleştiririz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Büyük günahlar, hadis-i şeriflerle, Kur'an'da bildirilenleri, sevgili Peygamberimiz toplamış hadis-i şeriflerinde. Başta Allah'a ortak koşmak, ondan büyük günah yok. Yani Allah'a ortak koşmak ne demek? Bir yaratılışta işte, onu yaratan, Allah ı yaratıyor ama filan da yaratır gibicesini. Veya bir başkası bu işleri idare ediyor. Hani bir zamanlar yer tanrısı, gök tanrısı diye Allah'a ortak koşayanlar. İyiliklerin tanrısı, kötülüklerin tanrısı diye ayırmışlar. Onlar da ortak koşar ama günümüzde bunu diyen yok. Tabiatta bir dengenin olduğunu gördükten sonra Yaratma konusunda Allah'a ortak koşan yok ama yönetme konusunda Allah'a ortak koşanlar var. Onun dediği değil, Allah'ın dediği değil, benim dediğim veya bizim dediğimiz olacaktır diyen ve bu konuda çok gittiği masraflar yapan, hani o kafirler tağut yolunda infak ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi taavutluklarının dünyaya yayılması için milyar dolarlar, milyarlarca dolar harcayan insanlar işte Allah'a kendilerini ortak koşuyorlar. Firavun'un yaptığı gibi. Firavun sizi Allah değil ben yönetirim. Fekâre en rabbukumul âlâ diyordu. Allah bundan bizi saklasın. İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli dualarından biri o ve cinnübünni ve beniyye enna'bülel asna Ya Rabbi beni ve çocuklarımı puta koru diyor anne babaya zulmetmek büyük günah haksız yere adam öldürmek faiz yemek yetim malı yemek harpten kaçmak İffetli mümin kadın ve erkeklere zina iftirasında bulunmak, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, rızık endişesiyle çocuklarını öldürmek, zina etmek büyük günah, komşu kadineyle zina etmek daha başka bir günah, içki içmek, namazı terk etmek, Allah'tan ümit kesmek, لَا تَقْمَتُوا مِنْ diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz diyor. İslam toplumundan ayrılmak. Ben müminim ama abi Müslümanların arasında durmayacağım, gavruların arasında kalacağım. Beğenerek bunu yapıyor. Yoksa tebliğ için gitme ayrı bir iş. Orayı işaret etmek için gitmek ayrı bir şey. Ama gavurun arasında kalmayı tercih etmek o da büyük günahlardandır. Büyük günahlardandır. Yani ki olup gitmiyor. Büyük günahlardandır. Hırsızlık yapmak, kıybet etmek. Hicretten sonra bu Mekke, Medine, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin Medeniylikten sonra bedeviliğe dönmek. Bütün bunlar büyük günahlardan sayılmışlardır. Değerliliğim adamlarımız ayet ve hadislerden çıkararak büyük günahların bir arada toplamışlar el kebair ismi altında yani büyük günahlar ismi altında kitaplar yazdıkları gibi. Bazı ahlak kitaplarının bir bölümünde de Büyük Günahlar başlığı altında bu konuyu işlemişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ Allah bir kısmınızı diğerinize üstün kılmış diyor. Şimdi şöyle anlaşılmasın yanınız. Şu adamlar, şu kabile, şu ırk Şuna üstün anlamında değil ayet. Hepiniz Adem'densiniz, Adem'den topra Adem de topraktandır. Hadisi. Hepiniz Adem'densiniz ayeti Nisa suresinin birinci ayetinde Allah sizi bir nefisten, o nefisten de eşini yarattı. İkisinden de bütün erkekler ve kadınları dünyaya yaydı diyordu Nisa suresinin birinci ayetinde. Orada farklılığımız yok bizim. Farklılığımız şurada. Şu anda yeryüzünde ne kadar insan varsa parmak çizgilerimizin farklılığı kadar ses tellerimizin farklılığı kadar saç tellerimiz farklıdır. Dünyayı anlayışımız farklıdır. Hepimizin kendimize özel üstün tarafımız var. Ama hocam şunda ne olacak diyor şundan ne olacak? Onda bir maden var da o madenin çıkmasına insanlarımız, eğitim kurumlarımız yardım etmemişler. Her insanın diğer insanda olmayan bir üstün tarafı vardır. Siz başkasında olanı istemeyin. Hani kısa boylu adam, ya uzun boylu olsaydım, olmayacak niye isteyip duruyor? Veya uzun boylu adam, keşke benim boyum da böyle kısa olsaydı. Olmayacak şeyi ne istersin? Karıncanın fil olma duası kabul edilmez. Filin de karınca olma duası kabul edilmez. Olmayacak şey. Ceviz kabak olmaz, kabak ceviz olmaz. Olmayacak şeyleri istemeyin. بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضُكُمْ وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِه۪ Bir kısmınızı diğerinize onda olan özellikleriyle üstündür. Üstündürler. Hani peygamberlerin hepsi Allah'ın peygamberi olmalarının nedeniyle eşittirler ama Allah hepsine bazı özellikler vererek birini diğerinden üstün kılmış. Üstünlük şu peygamber şundan üstün anlamında değil. Onda bir üstün özellik var. Ve minhum men kellem Allahu diyor. Ve rafa'a Allahum Birinin derecesi şurada yüksek, öbürünün derecesi burada yüksek. Birbirinden farklı bu farklılıklar halka yansıyor. Bizim de hepimizin kendimize has özellikleri var. Biz kendi özelliklerimizi bulma, işletme ve insanlığın faydasına sunmakla görevliyiz. Hakkın ve halkın isteğine uygun şekilde hak başta hakkın isteğine uygun şekilde bu yansıtmakla görevliyiz. لِلْرِجَارِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkeklerin kazandıkları kendileri için bir nasiptir. Kadınların kazandıkları da kendileri için bir paydır. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ Allah'tan siz lütfunu isteyin. Allah size lütfetsin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ şeyin شَيْءٍ عَلِيمًا Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmektedir, diyor Allah Celle Celaluhu. Erkekler kadın olmak istemesinler. Ya keşke kadın olsaydım be. Veya kadınlar, keşke erkek olsaydım istemesinler. Niye? E zaten olmayacak şey. Ameliyatla uğraşanlar da sonradan pişman oluveriyorlar. Onun için biz, Rabbimizin bize lütfettiği bu nimetleri işletmekle görevliyiz. Hani güreşte, bokste, yarışta yani koşuda, uzun atlamada, yüksek atlamada, cimnastik hareketlerinde dünya birincileri var. İnsanın biri de şunu demesin. Yani Muhammed Ali gibi dünya birincisi olsaydım filan e, Hüseyin bilmem ne gibi dünya birincisi bu sene e, koşuda koşuda birinci olsaydım, boks da birinci olsaydım, güreş de birinci olsaydım o zaman hayvanat bahçesi gibi bir şey oluruz. İnsanların bahçesi, hayvanat bahçesi gibi bir şey oluruz. Size verilen özellik var, bir kabiliyet var, o işletilmelidir. Hanisi birisi elmas işlemeciliği yapar, birisi haptatlığını yapar, birisi ressamlığını yapar, birisi kuyumculuğunu yapar, birisi üniversitede öğretim üyeliği yapar, ilmi araştırmalarına devam eder. Biz, bize verilen zeka bize verilen kabiliyet ve bize verilen herhangi bir şeye meyil. Bir başka ayet kerimedir Allah Celle Celaluhu "Allah sizi farklı kıldı. Birbirinizin işinizi göresiniz." diye. Ne güzel açıklama değil mi? Bu ayet açıklanmış oluyor orada. Birbirinizin işini göresiniz diye. Bakınız çocuklarınızın ne olacaksın, öğretmen olacağım, ne olacaksın, doktor olacağım, ne olacaksın, bakkal olacağım diyor. Ne olacaksın, ayakkabıcı olacağım, ne olacaksın, terzi olacağım, ne olacaksın, berber olacağım. E bütün bunlar bizim insanlığın ihtiyacımı Evet ihtiyacı. Öyleyse çocukların kabiliyeti doğrultusunda onları yönlendirme tarafına gitmemiz gerekiyor. Hepimizin hayalleri birbirinden farklı, uykularımız farklı, rüyalarımız farklı, sevgilerimiz farklı, nefretlerimiz farklı. Biz bu farklılıklarımızı ortaya koyup hepsini iyi yolda yönlendirme tarafına gideceğiz. Kendi parmak çizginizi sildirip filanın parmak çizgisini oraya yerleştirme imkanımız nasıl yoksa kendi özelliklerinizi silip başkasının özelliklerini kendi ruhunuza giydirmeniz de mümkün değildir. Yemeniz, içmeniz, havanız, suyunuzlar, kendi bedeninizin gıdasını kendi bedeninize veriyorsunuz siz. Evet. Yani Allah Celle Celaluhu, sofradaki yemeği ailenin bütün fertleri veya arkadaşlar olarak yersiniz de, hepinizin midesi ve sinir sindirim sistemi, kendi vücutunuza göre, aynı yemeği kendi vücutumuzun ihtiyacına göre. 70'lik insanın ihtiyacına göre verir, 7 yaşındaki genç çocuğun ihtiyacına göre aynı yemek daha dağılır. Yani biz birbirimizden tamamıyla farklıyız. Bu da bir nimettir dünyanın ilerlemesi, ilmin gelişmesi ve insanların birbirlerine hizmetlerini görmesi. Bakımından bu da bize lazımdır. Hani doktora gidiyorsunuz, aynı doktor, aynı hastalıktan gelen ayrı ayrı insanlara ilaçlarını da ayrı ayrı veriyor. Bölgesine göre, adamın yaşına göre, adamın durumuna göre ilaçlarını veriyor. Onun için biz kendi madenimizi, yani Rabbimizin bize verdiğini değerlendirme tarafına gideceğiz. وَالْكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَص۪يبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدًا Nisa suresinin bu 33. ayet-i kerimesinde mirasçı olarak... E Bizim Türk insanında fazla yok yani Türkiye sınırları içerisindeki yaşayanlarımızda fazla bu uygulanmaz ama Kur'an-ı Kerimde var ee, İslam hukukumuzda var annemizden babamızdan akrabalarımızdan kalan mallar veya bizim malımız başkasına kaldığında bir de mevali mevla Ataba diye bahsedilir fıkıh kitaplarımızda. Onlara verilecek mal var. Asabe ve Devil Erham yani yakın akrabalar paylarını aldıktan sonra geriye mal kaldığı takdirde veya hiçbir mirasçısı olmadığı zaman Ölen adamın sözleşme yaptığı insanlar vardır. Ben ölürsem benim malım sana kalsın. Sen ölürsen benim malım bana kalsın gibicesine bir dostluk sözleşmesi yapmışlar. Bunların da malları onlara verilir diyor. Onların paylarını veriniz. İnnallâhe kâne ala kulli şeyin şehidâ. Allah Celle Celal her şeye şahittir. Hiçbir kimse onun... Gözetiminden uzakta kalamaz. Öyleyse her işimiz dürüst olsun, doğru olsun, Allah doğruluktan ayrılmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.